Yastığın kenarına siyahla beyaz koyu koyuyor. Hem safırı kaçırıyor hem de sabah namazını. Peygamber aleyhisselama geliyor. E Allah'ın Resulü diyor, ben diyor siyahla beyaz koydum ama anlayamadım. Senin diyor yastığın ama da enliymiş. Geceyle gündüzü içine vermiş diyor. Yani sahabenin o bilgisi dahi o geceyle gündüzü işaret ettiğini ne yapamadı ayetin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 Yani sen mesela namazda bir dert işleniyor. Yanlış doğrusu bu dediğinde yani bu kadar adam bulamadı. Sen de buldun. Adama saldıracaklar diyor. alt başka bir şey de işte diyor kim onların bu saldırmalarına sabrederse sizden elli tanenizin ecdi kadar ecir var diyor. Sahabe gösteriyor. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü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 Onun için Allah kitabında onları iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Bakara 137 138'de. İmanda bizlere sahabeyi ne yapmıştır? Örnek göstermiştir. Peygamberin imanını değil, sahabenin imanını göstermiştir. Çünkü bizler çok mazeret sahibi insanlarız. Yani hangimiz peygamberin imanı olur?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 Ne? Oradaki kudret diyor. E Allah'ın kudret sıfatı da var. Eli ne yapıyor? İnkara gidiyor. Bunu herkes hadislerde e, ayetlerde okur. Hatta geçen gün Cuma mesajı diye bir arkadaş mesaj atmış. Kudret elinde diye. Adam dikkat etmemiş. Niye? Okumamış. Düzeltilebilir ama. Şimdi okumamış. Ne olduğunu bilmiyor.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 Anlamazsın. Bir ayetin birçok nesi var? Hı. Manası var. Nasıl çıkacaksın sen bunun içinden? Arapcan var mı? Usul okudun mu? Kayıda okudun mu? Şunu biliyor mu? Ya bu ki bu kadar haltı yiyen senin o kadar özelliği saydığın adamlar yapıyor. Yani o kadar ettiğin adamlar bu haltı yiyor. E o zaman ne kaldı oraya?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 köy yeriydi. Bir su getirdiler. Bulamadı. İçti mi insanın karnına bir şişiyor. Ne sohbet edebiliyorsun ne oturabiliyorsun. Kurul kurul. Bir bende mi böyle diye sordu. Merkez öyle. Ya Allah için dedim ya şu kaynağı karışan bir şeyi bir arayıp bulmadınız mı? Ya işte suyu kaçırırız. Kaçarsa kaçsın hasta olacağınıza. Gidin hiç yeni kaynak bulun.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 Veyahut bir tasavufa gitti. Oradan öbürüne gitti. Ne var da bizde ona gittin? Veyahut bir gün ben camide namaz kılıyordum. Ee, işim vardı bir yerde. Yani bir camiye girdim. Bildik yer değil. Öyle yorgun üstü. Parmak işaretini e, gören ihtiyar namazdan çıkarken yakaladı böyle. Ne dedi? Farenin kuyruğu gibi dedi burnanı böyle kaldırıp indiriyor. Ben dedim ki <gülüyor> e, namazda dedim bazı hal ve hareket var tadil erkan dediğimiz biliyor biliyor dedi sen banaana geldi dedi sultanın kuyruğu gibi niye kaldırıp indiriyorsun dedi tamam az sabredersen dedim oraya da geleceğim yok yok sen oraya gel peki dedim Allah Resulü böyle yapmıştır sen şafi misin dedi göremiştim ama dedi. Şafiler de banaana kaldırır dedi. Yo, dedim ben üstün ya dedi "Biz niye yapmıyoruz?" dedi. Dedim "Demin Şafii'den dedim. Sorsam dört mezhebi de hak dersin." Ee hak dedi. "Peki Şafi olsam yapsam ne var dedi Hanefi mezhebinde dedi gidip Şafi oluyorsun." Yani <gülüyor> adamın cahilliğini görüyor musun? <gülüyor> Yapılan bir sünneti dahi neyle reddettiğini farkında değil. Ve evet, benim devamlı gittiğim camide bir Amasyalı var.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 İman böyle kaldı. Şöyle. Ne ona laf söyleyebiliyor. En ufak laf söylese gidip müfte şikayet ediyorlar. Cemaat kendi halletsin diyor. O da ne yapıyor? Parışmıyor. Onun için onlarda büyük şey vardır. Ve tekfirde de acelecidirler. Allah onlara da hidayet etsin. Ve bakın mesela Bidatçıların vasıflarından anlatılırken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 Ondan geliyor. Bilmiyorum. Falan bilmiyorum. Gidiyor. Hadis alemlerinden birine. Talebeleri diyor ki ey şeyh sen demin bize o ayetler hakkında esbabın huzurunu anlattın. Her inen ayeti neredeyse sebebin uzunlu biliyorsun. Neden ona bilmiyorum dedim de mağrur kıldın. Diyor ki kalbime nerede şüphe atacağını bilmem. Gidiyor. Yani kendisine demiyor. Orada zayıf ilimli insanlar var.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 fakat İslam'ı yıkmak için ona ne yapmışsındır? Yardım etmişsindir. Allah razı olsun hocam. Ne yapalım? Ortak, ortam bozuk olunca biz de diyor e, aklımıza eseni yapıyoruzdur. Bir Müslüman bidatçılarla oturup kalkamaz, onlarla iştirak ne yapamaz? Yapamaz. Ne kadar ahlaksız bile olsa, kopuk bile olsa ki şeytanın en çok uğraştığı nedir? Tevhid eğilimi insanlardır. Gelip onunla mı uğraşacak.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 bayram namazı kılmama, hacca gitmeme hep bunların nedir? Fitnesidir. Bunların yanında okuldu, askerlikti, vergiydi birçok fitne ne atmıştır, Gelmiştir. En büyük özellikleri bunların bidat taifesinin yönetimle kavga Bakın Peygamber Aleyhisselam'a yönetimle mi kavga etmiş yoksa işte birlik beraberliği mi sağlamış? Hangisini yapmış mı?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 Bunun üzerine çağırdı Ömer i̇bn da. Onların reislerinden birini. Merkebe ters bilinirdi. defolun, Burayı terk edin. Bugün çoğu oryantalist müsteşliklerin Ömer düşmanı mı? buradan gelir. Yahudileri sürdürdüğü için Medine'den. İlk sürdüremez. Ve başları toplanıyor geliyor alimleri. Diyorlar ki ey Ömer senden diyor daha hayırlı bize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 birbirini cennete yarıştırma. Hep beraber kol kola mehter marşıyla cehenneme gitme değil. Ama bidat gruplarının hiçbirinde bir arada bulunma grupçulukta sorgulama nedir? Yok. Bir araya gelelim. Şaşa ile, mehter marşıyla, İzmir marşıyla ha ho ho edelim bu. Olmaz. Müminlerde de bu hareketleri ne yapamazsınız? Göremezsin. Maalesef bu pislikler bizim selefin içine de ne yapmaya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 ulaşamazsın ve ulaşamadığın için de onlarla amel eder, gidersin. Ta ki doğruyu bile görsen kafanda artık hep şüphe var. Acaba var mıydı? Hani Nasreddin Hoca gitmiş, bizim göle yoğurt çalmış. Demiş ki yat tutarsa millet durmuş şimdi yani koskoca göl. Aynı bu tipte mayalamaya çalışıyorlar. Bizim Akif'in dediği gibi o da diyor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 uzak kalmayı nasip etsin. Hı -hı. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hı -hı. Haftaya inşallah ölüm diye bir ders işleyelim. O da bir kavram. Hı -hı. Her Hı -hı. nefis ölümü katacaktır diye. İnşallah öyle bir ders işleyelim. Ki, insan doğru veya yanlışta gittiğini bazı şeylerin acısını hissettiğinde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 hem nefsimize hem de imanımıza fayda verir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbile velhamdülillah el-Hakta'la Elhamdülillah <gülüyor>